Zaman yayıncılık sunar. Ümit Nesli serisi, Alifeler devri. Yazan İhsan Işık. Yöneten. Mehmet Burhan Genç. Peygamberimiz hastalığı ilerleyince cemaate namazı Ebubekir kıldırsın buyurmuştu. Hazreti Ebubekir peygamberimizin hastalığı süresince cemaate 17 vakit namaz kıldırdı. Resulullah kendisini iyi hissettiği bir gün Mescide geldiğinde namazı Hazreti Ebu Bekir'in arkasında kılmıştı. Resulullah'ın vefat ettiği haberi duyulunca Hazreti Ebubekir hemen atına binerek geldi. Kimseye bir söz söylemeden Peygamberimizin yattığı yere doğru ilerledi. Mübarek yüzünü açtı. Allah'ın emri yerine gelmişti. Eğildi. Allah'ın elçisinin alnını öptü. Gözlerinden yaşlar boşanırken şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki sen iki kez ölmeyeceksin. Kutsal olan ölümü işte tattım. Bundan sonra ölmez. Peygamberimizin vefatı... ...Ona duyulan büyük sevgiden dolayı büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Peygamber Efendimiz'i aralarında görmeye alışmış olan Müslümanlar... ...O'nun bir gün ömrünü tamamlayıp ahirete göç edeceğini düşünmek istememişlerdi. Onu her zaman başlarında görmeye, tüm sorunlarını O'na danışmaya... ...O'nun yol göstericiliğine alışmışlardı. Çeşitli kabilelere mensup insanları iman kardeşliğiyle birleştirip kaynaştıran oydu. Kan davalarını sona erdiren, onları tam bir güvenlik içinde yaşamaya kavuşturan oydu. Onun önderliğinin aydınlığı, çevresindeki insanların ruhlarını ve zihinlerini aydınlatıyordu. Bütün hatalar onun tarafından düzeltiliyor, çirkinlikler güzelliklere dönüşüyordu. Müslümanları onun kadar kim sevgiyle kucaklayabilir? Müslümanların birliğini onun kadar kim koruyabilirdi? Allah'ın elçisi vefat edince bütün bu soruları düşünen Müslümanlar büyük bir üzüntü içinde kalıp ne yapacaklarını şaşırdılar. Fakat Hazreti Ebubekir Bekir diğer Müslümanlar gibi üzüntüsünün altında ezilmedi. O olağanüstü günlerde şaşırmayan, kendini kaybetmeyen büyük bir insandı. Elbette bu acılı ve şaşkınlık içinde kalan kardeşlerine yardımcı olacaktı. Hazreti Ebu Allah'ın elçisinin vefatından duyduğu derin üzüntüyü yüreğinde sakladı. Duygularına kapılmadı, ağlayıp sızlayanlardan olmadı. Onun ilk işi, umutsuzluğa ve telaşa kapılanları sakinleştirmekti. Bu sırada Hazreti Ömer, duyduğu büyük acıyla kılıcını sıyırmış, ''Kim Resulullah'ın öldüğünü söylerse, kellesini koparırım.'' diyordu. Hazreti Ömer, Peygamber Efendimizin ölümünü bir türlü kabullenemiyordu. Hz. Ebubekir önce Hz. Ömer'i susturdu ve mescide giderek Müslümanlara Allah'ın ayetlerini hatırlattı. Muhammed bir Resul'den başka bir şey değildir. Ondan önce de nice Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür yahut öldürülürse, ökçelerinizin üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim böyle iki ökçesi üzerinde ardına dönerse, Elbette ki Allah'a hiçbir şeyle zarar vermiş olamaz. Allah şükür ve sebat edenlere mükafatlarını verecektir. Sonra Müslümanları şu sözlerle uyardı. Ey insanlar! Dikkat ediniz! Sizlerden kim Muhammed'e tapıyorsa, bilsin ki Muhammed ölmüştür. Sizlerden kim de Allah'a tapıyorsa, bilsin ki hiç şüphesiz Allah ölümsüzdür. Artık cemaat Resulullah'ın vefat etmiş olduğuna kesin olarak inanmıştı. Hazreti Ömer de Hazreti Ebubekir'in konuşmasını ve hatırlattığı ayetleri dinleyince sakinleşmişti. Hz. Ebu Bekir, telaş içinde olanları sakinleştirdikten sonra yeni bir tehlikenin varlığını öğrendi. Bazı Müslümanlar gruplar halinde toplanarak, Resulullah'tan sonra Müslümanların önderliğini kimin yapacağı konusunu tartışmaya başlamışlardı. Medine'li Müslümanlar, Ensar, Mekke'li Müslümanlar, Muhacir, kendi aralarından birisini halife seçmek istiyordu. Her grup kendisini bu konuda en üstün gördüğünden aralarında bir çatışma ihtimali ortaya çıkmıştı. Müslümanlar bir an önce kendilerine önder olacak kişiyi belirleyip aralarındaki ayrılığı sona erdirmezse bazı hoş olmayan olaylar başlayabilirdi. Bu endişe verici durumu öğrenen Hazreti Ebubekir vakit kaybetmeden halife seçimini tartışanların yanına gitti. O zamana kadar tartışıp duran topluluk Hazreti Ebubekir'i Halife en layık Müslüman olarak seçtiler. Müslümanlar başsızlıktan kurtuldu. Hazreti Ebubekir Müslümanların ilk halifesi oldu. Ertesi gün herkes mescitte toplanmış, ilk halifenin neler söyleyeceğini merak ediyordu. Hz. Ebubekir bu ilk konuşmasında şu öğütleri verdi. Bir millet Allah yolunda savaşmaktan, cihattan uzaklaşırsa zillete düşer. Bir millete kötülük yaygınlaşırsa millet tümüyle belaya uğrar. Ben Allah'a ve elçisine itaat ettiğim sürece siz de bana itaat ediniz. Eğer Allah'a ve elçisine karşı gelirsem siz de bana itaat etmeyiniz.'' Müslümanların liderliği sorunu da çözümlendikten ve ayrılığa düşmeleri önlendikten sonra... ...sıra Peygamber Efendimiz'in mübarek vücudunun kefenlenip toprağa verilmesine gelmişti. Ancak ortaya yeni bir problem çıkmıştı. Allah'ın elçisi nereye gömülmeliydi? Bu konuda değişik görüşler ileri sürülürken Hazreti Ebubekir ''Peygamberler vefat ettikleri yere gömülürler.'' hadisini hatırlattı. Bütün Müslümanlar bu öneriyi kabul etti... Resulullah vefat ettiği odada toprağa verildi. Sonradan burası türbe haline getirildi. Hazreti Ebu Bekir... Peygamber Efendimiz'i toprağa verdikten sonra harekete hazır durumda bekleyen orduyla ilgilendi. Hz. Usami'nin komutanlığındaki ordu, Resulullah'ın hastalanması ve vefatı nedeniyle beklemek zorunda kalmıştı. Albuki İslam ordusunun daha fazla gecikmemesi, Şam kenti civarında ortaya çıkan karışıklıklara son vermesi gerekiyordu. Hz. Ebu Bekir, İslam ordusunun moralini arttırmak için ordu karargahına bizzat geldi ve İslam ordusunu Medine dışına kadar yaya yürüyerek uğurladı. Hz. Ebubekir döneminde İslam ordusunun giriştiği ilk savaş Suriye Hristiyanlarıyla yapılan savaştır. O zamana kadar Müslüman olmuş görünen bazı Arap kabileleri, Peygamberimizin vefatından sonra ayaklanarak İslam devletini tehdit etmeye başlamışlardı. Bazı yalancı peygamberlerin çevresinde toplanan isyancı topluluklarda, İslam ordusunun Suriye'ye gitmesinden cesaret almışlardı. Bu kabileler artık zekat ve vergi vermeyeceklerini ilan ediyorlardı. Çevresinde yumuşak huylu ve merhametli bir insan olarak tanınan Hazreti Ebubekir, İslam devletine isyan edenlere layık oldukları en sert şekilde karşılık verdi. O bu tutumuyla Müslümanca davranışın güzel bir örneğini göstermiş oluyordu. Müslümanın Müslüman kardeşlerine ipekten yumuşak, İslam düşmanlarına ise taştan sert olması gerekliydi. Hazreti Ebubekir bu mürtet, İslam'dan dönen ve bayi İslam devletine isyan edenlerin üzerine İslam ordulara gönderip onları en sert şekilde cezalandırdı. Bir bölümü öldürülen mürtetlerin çoğu pişman olup af diledi. Yeniden İslam devletine saygılı vatandaşlar haline geldiler. Hazreti Ebubekir zamanında İslam ordusu Suriye, Irak, Güney İran, Filistin, Umman ve Bahreyn bölgelerinde de İslam'ın gücünü kabul ettirdi. Birçok Hristiyan kabilesi İslam devletine vergi vermeyi kabul etti. 46 bin kişilik bir İslam ordusu, Yermük bölgesinde 240 bin kişilik Bizans ordusunu yenerek büyük bir zafer kazandı. Bu savaş sırasında Müslüman kadın savaşçılarda silahlarıyla dövüştüler. Ancak Halife Hazreti Ebu Bekir, zafer haberi kendisine ulaşamadan Medine'de vefat etmişti. Hazreti Ebubekir Hicri 13. yılın 7 Cemaziye Lahir günü ağır şekilde hastalandı. Hastalığı gün geçtikçe arttı ve 22 Cemaziye Lahir 634 günü 63 yaşındayken vefat etti. Hastalığı sırasında imamlık görevini Hazreti Ömer'e bırakmıştı. O bu hareketiyle kendisinden sonra Müslümanların önderliğine halifeliğine Hz. Ömer'i layık gördüğünü belirtmiş oluyordu. Nitekim vefatından önce Müslümanların ileri gelenlerini toplantıya çağırdı ve bu konuyu görüştü. Daha sonra Hz. Ömer'i tercih ettiğini bütün Müslümanlara duyurdu. Vefatı müminler üzerinde büyük üzüntü bıraktı. Vasiyeti gereğince cenazesini eşi Esma yıkadı ve yine vasiyeti uyarınca Resulullah'ın kabri yanına gömüldü. Böylece Hayatı boyunca ayrılmadığı peygamberimiz de ölümünden sonra da ayrılmadı. Cenaze namazını Hazreti Ömer kıldırdı. Hazreti Ebu Bekir, bu dünyadan vazifesini layıkıyla yapmış bir müminin gönül huzuru içinde ayrıldı. Hayatı boyunca İslam'a büyük hizmetler yaptı. Ahlakı ve kişiliğiyle daima örnek bir Müslüman olarak yaşadı. Bütün Müslümanlar tarafından saygı ve sevgi gördü. Müslümanlar onu vefatından sonra daima rahmetle andılar. Hz. Ebubekir'in Bekir'in hayatı bütün Müslümanlar için örnek alınması gereken güzel davranışlarla dolu büyük bir İslam önderinin hayatıdır. İslam'ın ikinci halifesi hazret Ömer 582 yılında Mekke'de doğdu, 645 yılında Medine'de namaz esnasında şehit edildi. 10 yıl 6 ay süren halifeliği boyunca İslam devletinin sınırlarını Suriye, İran ve Mısır'a kadar genişletmiş, 3 kıta üzerinde İslam adaletinin en parlak dönemlerinden birini yaşatmıştır. kabilesinin ileri gelenlerindendi. Yaşlı ve kurnaz müşriklerin kışkırtmalarına kapılarak peygamberimize ve Müslümanlara karşı amansız bir düşman kesilmişti. Mekke halkının geçmişini en iyi bilen kültürlü bir kimse olduğu kadar çok da cesurdu. Herkes onun hiddetinden sakınırdı. Gür sakallı ve heybetliydi. Panayırlarda yapılan güreşlerde sırtını yere getirebilen çıkmazdı. Öz kızını diri diri toprağa gömecek kadar acımasızdı. Fakat Müslüman olduktan sonra kafirlere karşı aynı şiddeti sürdürmekle birlikte Müslümanlara karşı yüreği merhametle dolup taştı. Resulullah'ın yanında en yavaş sesle konuşan oydu. Bu yüzden Peygamberimiz sesini biraz yükselt uyarısında bile bulunmuştu. İslam'a ve Resulullah'a en büyük fedakarlığı gösteren bir İslam büyüğü olan Hazreti Ömer, cennetle müjdelenen on seçkin Müslüman arasındadır. Hazreti Ebu Bekir'den sonra Müslümanların önderi olmuştur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed bir gün Hattab oğlu Ömer'le Ebu Cehil'i baş başa konuşurken görünce "Ya Rabbi İslam dinine bu ikisinden biriyle kuvvetlendir." diye dua etmiştir. Aynı günlerde Ömer'in de aralarında olduğu Kureyşliler, önemli bir toplantı yapıp Allah'ın elçisini öldürmeye karar verdiler. En azılı İslam düşmanı Ebu Cehil, öfke içinde şöyle bağırıyordu. Ey Kureyş topluluğu! Muhammed Tanrılarımıza dil uzatıyor, akıllarımızı akılsızlık sayıyor. Bizden önce gelip geçmiş atalarımızın cehennemde olduklarını söylüyor. Muhammed'i öldürecek kimseye benden yüz deve, ...bol miktarda altın, gümüş, değerli elbiseler ve daha birçok armağanlar var. Armağanlar, vaatler vardı ama içlerinden kimse... ...Muhammed'i ben öldürebilirim demek cesaretini gösteremiyordu. Sonunda Ömer ayağa kalktı ve bu işi ben görebilirim dedi. Herkes susmuş, dikkatle ona bakıyordu. Aradıklarını bulmuş olmaktan memnundular. Kılıcını kuşanıp Mekke sokaklarında hızlı hızlı yürürken yeni Müslümanlardan Nuaym ile karşılaştı. Nuaym'dan kendi kız kardeşi ve eniştesinin de Müslüman olduğunu öğrenince büsbütün hiddetlendi. Yolunu değiştirip kız kardeşi Fatıma'nın evine gitti. Eve yaklaştığı sırada kulağına değişik ve güzel sesler geldi. İçeride eniştesi ve kız kardeşi Habbab isimli bir Müslümandan Kur'an dersi alıyorlardı. Ömer'in geldiğini anlayınca Habbab korkarak evin bir köşesine saklandı. Kız kardeşi de okudukları Kur'an sayfasını gizledi. Ömer içeri girer girmez bağırdı. Duyduğum ses neydi, ne okuyordunuz? Hiç, hiçbir şey, aramızda konuşuyorduk dediler. Ömer, duydum, siz de Müslüman olmuşsunuz diyerek eniştesine saldırdı. Onu yere yıkıp dövmeye başladı. Fatıma, ikisini ayırmaya çalışırken Ömer'den şiddetli bir tokat yedi. Yüzü kan içinde kalmıştı. Fatıma birdenbire doğrulup abini haykırdı. Evet, evet Müslüman olduk. İstersen bizi öldür. Ama bil ki biz Allah'ın bir ve Muhammed'in de onun elçisi olduğuna inanıyoruz. Ey Ömer, sen de yanlış olduğu olduğunu anlar. Ömer kız kardeşinin kan içindeki yüzünü umursamadan Müslüman olduğunu cesaretle haykırmasına hayret etmiş, içinde hayranlık ve pişmanlık duyguları birlikte uyanmıştı. Sesini yumuşatarak, biraz önce okuduğunuzu bana gösterin de Muhammed'e gelen bu şeye bir bakayım dedi. Fakat kız kardeşi yıkanıp temizlenmezse buna izin vermeyeceğini söyledi. Ömer bu şartı yerine getirip ekimeye başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, ey Muhammed, Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt, yeri ve göğü yaratanın katından bir kitap olarak indirdik. O Rahman olan Allah, arşa hakim bulunmaktadır. Göklerde, yerde, her ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanların hepsi O'nun, sen sözü ister açnavur, ister gizde ildir. Çünkü o Allah gizliyi de gizlinin giznesine de bilir. Elindeki Kur'an sayfasını okuyup bitirince yüreğinde şaşırtıcı bir ferahlık duydu. Ömer bir an içinde az önceki katı kalpli, sert tamiyatlı Ömer olmaktan çıktı. Gözleri yaşlar içinde. Bunlar ne kadar güzel sözler. ''Bunlardan daha güzeli ve etkileyicisi olamaz.'' dedi. Ömer'in bu sözlerini işiten Habbab, saklandığı yerden çıkınca, Ömer ona ve eniştesi Said'e peygamberimizin nerede olduğunu sordu. Fatıma, ''Eğer ona bir kötülükte bulunmayacağına söz verirsen yerini belirtiriz.'' dedi. Ömer kız kardeşine istediği sözü verdi ve Habbab'la birlikte Resulullah'ın evine gidip, ...Müslüman olmak istediğini söyledi. Ömer, Peygamber Efendimizin bulunduğu Erkam'ın evine gelip kapıyı çalınca... ...içeriden kim o diye sordular. Cevap olarak Hattab'ın oğlu sözünü duyduklarında kapıyı hemen açmakta tereddüt ettiler. Çünkü peygamberimize bir zarar gelmesinden endişe ediyorlardı. Belinde kılıcı ile gelmesi sebebiyle Ömer'i kapı önünde bir süre beklettiler. Hazreti Hamza onu içeri almak istemeyenlere şöyle dedi. Bırakın onu gelsin. Eğer iyi bir niyette gelmişse kendisini iyi karşılarız. Eğer kötü bir amacı varsa kellesini kendi kılıcıyla koparız. Sonunda peygamber efendimizin izin vermesi üzerine kapı açıldı ve Ömer içeri girdi. Resulullah'ın huzuruna gelerek diz çöken Ömer, ''Ey Allah'ın elçisi, Allah'a ve elçisine Allah'ın ayetlerine iman etmek için geldim.'' deyince peygamberimiz ''Allahu Ekber, Allahu Ekber'' diyerek tekbir getirdi. Orada hazır bulunan sahabeler de tekbir getirdiler. Tekbir sesleri Mekke sokaklarını çınlattı. Ömer Müslüman olunca Peygamber Efendimiz'e hep birlikte Kabe'nin yanına gidip topluca namaz kılmayı teklif etti. O güne kadar Müslümanlar gizlice toplanıyor, açıkça bir gösteri yapmıyorlardı. Hazreti Ömer'in teklifi kabul edilince, 40 Müslüman Peygamberimizle birlikte Kabe'ye doğru yürüyüşe başladı. İki sıra halindeydiler. Bir safın başında Hazreti Ömer, diğerinin başında Hazreti Hamza bulunuyordu. Sert adımlarla yollardaki tozlu toprağa savurarak Kabe'nin avlusuna girdiler. Kureyş müşrikleri şaşkın ve ürkek bakışlarla Müslümanların ilk toplu gösterisini seyrediyordu. ...o güne kadar böyle bir manzarayla karşılaşmamışlardı. Müşrikler Hazreti Ömer'e, ''Ne oluyor ey Ömer?'' deyince Hazreti Ömer kılıcına davrandı. ''Eğer içinizden bir kişi kılını kıpırdatırsa onu hemen kılıcımla ikiye biçerim, bilmiş olun.'' dedi. Resulullah'ın Kabe'yi tavafından sonra Müslümanlar cemaatle namazlarını kıldılar... ...ve düzen içinde Hazreti Ömer'le birlikte Erkam'ın evine döndüler. Hz. Ömer Müslüman olduktan sonra İslam'ın en yılmaz savunucularından ve Peygamber Efendimiz'in en yakın dostlarından oldu. Diğer Müslümanlarla birlikte Allah yolunda bütün baskılara göğüs gerdi ve İslam'a fedakarca hizmet etti. Son Akabe biyatından sonra Mekke'deki Müslümanlara müşriklerin zulmü giderek şiddetlenmişti. Bu sebeple Müslümanlar uğradıkları zulüm ve işkenceden kurtulmak için Medine'ye hicret için peygamberimizden izin istediler. Kendilerine izin verilince gruplar halinde Medine'ye oradaki Müslüman kardeşlerinin yanına göç ettiler. Allah'tan izin alarak Medine'ye hicrete karar vermişti. Mekke'den ayrılacağı gün kılıcını uçandığı yayını ve oklarını alıp Kabe'ye gitti. Kureyş ulularının gözleri önünde Kabe'yi tavaf ettikten sonra iki rekat namaz kıldı. Daha sonra müşriklere seslendi. İşte ben de Medine'ye göç ediyorum. Medine Müslümanlarının yanına gidiyorum. İçinizde anasını ağlatmak Çocuklarını yetim ve karısını dul bırakmak isteyen varsa beni takip etsin. Müşriklerden hiç kimse ona engel olmaya cesaret edemedi. Hazreti Ömer, kardeşi Zeyd ve 20 kişilik bir kafileyle birlikte Mekke'den ayrılıp Müslümanların güvenlik içinde yaşadığı Medine'ye gitti. <Gülüyor> Hz. Ömer, Medine'ye ulaştıktan kısa bir süre sonra Peygamber Efendimiz de Hz. Bekir'le birlikte Medine'ye göç etmiş ve İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştı. Hz. Ömer bu dönemde Resulullah'ın yanında İslam'ın yayılması ve anlaşılması mücadelesine canıyla ve malıyla hizmet etti. İslam ordusunun Bedir, Uhud, Hendek ve diğer savaşlarının tümüne katıldı. Savaşlarda kahramanca dövüştüğü gibi Medine'deki Yahudi ve münafıklarla da mücadele etti. Resulullah münafıkların ve çevredeki müşriklerin fitnelerini önlemek için zaman zaman operasyonlar düzenlerdi. Bu operasyonların komutasına layık gördüğü sahabelerden biri de Hazreti Ömer'di. Hayber'in fethinden sonra Havazin kabilesinin dört oymağının Müslümanlara karşı hareket için toplandığı haberi gelmişti. Bunlar daha önce Hayber Yahudilerine de yardım etmeye kalkışmışlardı. Peygamber Efendimiz bu topluluğu cezalandırma görevini Hazreti Ömer'e verdi. Hazreti Ömer de 30 kişilik bir kuvvetle bu topluluğun bulunduğu Türeve yöresine baskın düzenledi. Ancak havazinler korkularından kaçıp gitmişlerdi. Hazreti Ömer de onların kaçarken geride bıraktıkları hayvanları ve malları ganimet olarak ele geçirip Medine'ye getirdi. Hazreti Ömer münafıkları cezalandırmada daha sert tedbirler alınmasından yanaydı. Resulullah bazen Hazreti Ömer'in bu yöndeki tekliflerini kabul eder, bazen de gelişmeleri göz önüne alarak daha yumuşak davranmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ömer hicretin 5. yılında münafıklardan Ebi Dırar'ın bir casusunun Medine'ye gizlice girdiğini tespit edip yakaladı. Adam suçunu itiraf edince Hazreti Ömer peygamber efendimizden izin alıp casusun boynunu vurdu. Bu olaydan sonra Hz. Ömer, Übeyoğlu Abdullah isimli bir münafığın öldürülmesine izin istedi. Resulullah yeni bir karışıklık çıkmasın diye buna izin vermedi. Uhud savaşından sonra Yahudiler ve münafıklar Müslümanları birbirine kışkırtmaya ve morallerini bozmaya çalışmışlardı. Hz. Ömer'in her iki grubu da öldürerek cezalandırma isteği Peygamber Efendimiz tarafından uygun görülmedi. münafık kadınların kışkırtmalarıyla Peygamber Efendimizin hanımları bir ara Resulullah'ı sıkıntıya sokan kıskançlıklar yapmış ve ısrarla çeşitli giysi taleplerinde bulunmuşlardı. Allah'ın Resulü, zengin olmadığı için bu talepleri yerine getiremiyor ve kendisini sıkıştırmalarından üzüntü duyuyordu. Hatta bu sebeple bir süre hanımlarından uzaklaşıp inzivaya çekildi. Bu haberi duyan Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'le birlikte peygamberimizin evine gittiler. Peygamberimizin hanımlarından Hazreti Hafsa, Hazreti Ömer'in, Hazreti Ayşe de Hazreti Ebu Bekir'in kızıydı. Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir kızlarını azarlayıp bu gibi isteklerle Resulullah'ı üzmemelerini öğütlediler. Hz. Ömer hicretin 7. yılında Ensar kadınlarından sabit kızı Asiye ile evlendi. Bu hanımın annesi Ebu Amir kızı Şemus, Müslümanlığı kabul eden ilk 10 kadın arasındaydı. Hz. Ömer Asiye'ye Cemile adını verdi. Peygamber Efendimiz hicretin altıncı yılında sahabeleriyle birlikte Mekke'ye gidip umre yapmak istemişti. Ancak Mekke müşrikleri buna izin vermekten kaçındılar. Mekke'ye elçi olarak gönderilen Hz. Osman ve arkadaşlarının şehit edildiği haberi gelince, Peygamberimiz Müslümanları Rıdvan ağaca etrafında topladı ve gerekirse hep birlikte şehit oluncaya kadar savaşmaya söz vermelerini istedi. Müslümanların hepsi şehadet sözü verdiler. Bu olaya İslam tarihinde Rıdvan Biyatı denir. Rıdvan Biyatı sırasında Rasulullah'a en çok destekleyen büyük sahabelerden biri de Hazreti Ömer'dir. Müslümanlar gruplar halinde gelip biat ederken Hazreti Ömer kılıcını kuşanmış olarak Peygamberimizin elini tutuyordu. Müşrikler o yıl 628 Peygamberimiz ve Müslümanların Kabe'yi tavafına izin vermedi. Müslümanlar Mekke müşrikleriyle Hudeybiye anlaşmasını yaparak Medine'ye geri döndüler. Aslında Müslümanların lehine olan bu anlaşma görünüşte aleyhte bazı maddeler içeriyordu. Hazreti Ömer de umre yapılmadan dönülmesinden üzüntü duyan Müslümanlar arasındaydı. Bu üzüntüsünü Resulullah'a ve Hazreti Ebu e de açıklamıştı. Ancak Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir'in kendisine yaptığı açıklamalardan sonra hiddetini yendi ve bu konudaki sırarından pişmanlık duydu. Allah'ın Resulü vefat ettiğinde Müslümanlar arasında en fazla üzülenler arasında Hazreti Ömer de vardı. Peygamberimizin vefat ettiğini artık yaşamayacağını bir türlü kabullenemiyordu. Üzüntüsünün şiddetiyle kim Muhammed öldü derse dilini ve elini keserim bile demişti. Onu en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak sakinleştirebildi. Resulullah'ın vefatından sonra Müslümanların önderliğine Hz. Ebu Bekir seçildi. Hz. Ebu Bekir'i halife seçilirken ve sonraki yıllarda en başta destekleyen Hz. Ömer oldu. Hz. Ebu Bekir vefatına yakın günlerde Müslümanların ileri gelenlerini yanına çağırdı ve kendisinden sonra halifeliğe Hz. Ömer'e layık gördüğünü açıkladı. Müslümanlar Hazreti Ebubekir’in Bekir'in tavsiyesine de uyarak Hazreti Ebu Bekir'in Hicri 13. yılında vefatı üzerine halifeliğe Hazreti Ömer'i seçtiler. Hazreti Ömer Müslümanların önderliğine seçildiği gün yaptığı konuşmada Müslümanları Allah'ın dinini yaymak için savaşmaya çağırdı. Hazret Ömer, halifeliği döneminde o zamanın iki büyük devleti, Bizans ve Sasani İran imparatorluklarının egemenlikleri altındaki Suriye, Filistin, İran, Irak ve Mısır'ı İslam devletinin sınırları içine aldı. Zamanında 1036 büyük şehir fethedildi, 4000 cami yapıldı. Hazreti Ömer ilk iş olarak Hz. Ebubekir'in Bekir'in vefatı sebebiyle yarım kalan Irak'ın fethini tamamladı. Daha sonra İran'ın fethedilmesi emrini verdi. O zamanın İranlıları şimdikinin tam tersine mecusiydiler. Ateşe tapıyordular. Orduları kuvvetliydi ama yöneticileri sapıklıklar içinde yüzüyordu. İslam ordusu Kur'an'dan ayetler okuyup tekbirler getirerek, Sasani İmparatorluğu'nun içlerine kadar ilerledi. İslam ordusu, ünlü Kadisiye Savaşı ile İran'ı İslam topraklarına kattı. İran'dan sonra sıra Suriye'ye geldi ve Suriye şehirleri de birbiri ardına İslam devletinin egemenliği altına alındı. Suriye'nin fethinin ardından Kudüs ve Filistin İslam ordusuna teslim oldu. Hz. Ömer daha sonra Mısır'ı da fethederek İslam devletinin sınırlarını üç kıta üzerinde genişletti. Bu topraklar üzerinde Allah'ın hakimiyetini ve İslam adaletini en güzel şekilde tatbik etti. Hz. Ömer halife olduktan sonra büyük zaferler kazandı ama İmparatorlukları devirmesi onu kibirlendirmedi ve sade hayatını değiştirmedi. İslam ordusunun fethettiği Kudüs'e girerken devesine kölesiyle nöbetleşebiliyordu. Şehre girerken de sıra kölesine geldiği için devenin önünde yürüyordu. Onu görenler kendisini köle, devenin üzerindekini onun efendisi zannetmişti. Kuvveti, adaleti ve askerleriyle üç kıtayı titreten İslam halifesini karşılamaya gelen Kudüs halkı hayretler içinde kalmıştı. Hazret Ömer Kudüs'e geldiğinde okuduğu hutbede Müslümanlara şu nasihatte bulundu. Ey Müslümanlar! Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. İyi veya kötü bütün yaptıklarınızın karşılığının Allah'tan olduğunu unutmayınız. İslam'a Resulullah'ın sünnetine uygun hareket ediniz. Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yerine getiriniz. Zira onda sorunlara çözümler ve sevaplar vardır. Hz. Ömer zamanında bir ticaret kervanı gelip Medine yakınında konaklamıştı. Yorgun olan kervan kafilesi konakladıkları yerde derin bir uykuya dalmıştı. Hz. Ömer onları bu durumda görünce yanına Abdurrahman bin Af adlı sahabeyi alıp sabaha kadar yanı başlarında bekledi. Onlara çevreden bir zarar gelmesine engel olmak için uykusunu feda etti. Kervan kafilesi ancak sabaha karşı bunu öğrenebildi kendilerine bekleyip güvendiklerini sağlayan bu kişilerin kimler olduğunu merak ettiler. Uzaklaşıp giden bu iki kişiyi içlerinden biri takip etti. Hazreti Ömer mescide girip sabah namazını kıldırdıktan sonra bu kişi cemaatten birisine Hazreti Ömer'i işaret ederek "Bu kimdir?" diye sordu. Müslümanların halifesi cevabını alarak geri döndü. Olayı anlattığında Kafiledekiler büyük hayranlık duydular. Müslümanların halifesi Müslüman olmayanlara bu kadar yardımcı oluyorsa kim bilir Müslümanlara ne kadar şefkatlidir dediler. Hz. Ömer'i ziyaret ederek Müslüman oldular. Hazreti Ömer'in İran'a gönderdiği İslam ordusu, Allah'ın yardımıyla kısa zamanda büyük bir zafer kazanıp geri dönmüştü. Ancak ordunun ileri gelenleri, Hazreti Ömer'in huzuruna çıktığında, Hazreti Ömer onlara soğuk davrandı. ''Neler yaptınız?'' diye bir soru bile sormadı. Halifenin bu davranışı onlara pek ağır geldi. Mescidde Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ı görünce hep birlikte Hazreti Ömer'in bu tutumunu kınadılar. Abdullah onları tepeden tırnağa süzüp, ''Babamın huzuruna bu kıyafetle mi çıktınız?'' diye sordu. Çünkü gördüğü komutan ve askerler İranlıların süslü elbiselerinden giyinmişlerdi. Abdullah'ın uyarısı üzerine hemen gidip elbiselerini değiştirdiler. Ertesi günü normal kıyafetleriyle gittiklerinde Hazreti Ömer onları güler yüzle karşıladı ve her birisinin ayrı ayrı hatırını sordu. İçlerinden birisi Ey müminlerin emiri Dün bizi iyi karşılamamıştınız Bugünse tutumunuzu değiştirdiniz Sebebi nedir diye sorunca Hz. Ömer şu cevabı verdi Sizi elbiselerinizi değiştirmiş görünce endişelendim Bir süre sonra kalplerinizi de değiştireceğinizden Dünya sevgisine dalacağınızdan korktum Resulullah'ın bu duruma niçin mani olmadın diye Kıyamet günü beni azarlayacağını düşündüm. Şimdi ise elhamdülillah endişem ortadan kalktı. Hazreti Ömer'in adaleti halk arasında güveni ve Allah korkusu, duygusunu da geliştirmişti. Bir gece Medine sokaklarında yine halkın huzur içinde yaşayıp yaşamadığını kontrol ediyordu. Bir kapının önünden geçerken, bir kadının kızına şöyle seslendiğini duydu. Bu süte biraz da sukat. Kızı, annesine kırgın bir sesle şu cevabı veriyordu. Ama anne, müminlerin emiri Ömer süte su katmayınız buyurmamış mıydı? Anne üsteliyordu. Kızım Ömer burada yok ki bizi duymaz ki. Kız kabul etmiyordu bu sözü yine itiraz ediyordu. Ömer burada yoksa Rabbi var ve bizi duyar. Hazreti Ömer bu konuşmayı duyduktan sonra kendi evine gidip oğluna ''Sana çok hayırlı bir kız buldum.'' müjdesini verdi. Ertesi gün Hazreti Ömer kızı istemeye gittiğinde kızın annesi şaşkınlığını gizleyemedi. ''Bunu içimden geçirmeye bile cesaretim yoktu.'' dedi. Hazreti Ömer de ''Kızının bir sözünü çok beğendim. Onun için geldim.'' buyurdu. Hazreti Ömer o kızı oğlu Asman nikahladı. Bu evlilikten Yine adaletiyle tanınan bir hükümdar olacak olan Ömer bin Abdülaziz doğdu. Hazreti Ömer bir cuma günü mescitte hitap ettiği cemaate bir ara şu soruyu sordu. Eğer Allah'ın ve Resulünün yolundan ayrılıp nefsime uyarsam, yanlış hareket edersem ne yaparsınız? Cemaatten biri derhal ayağa kalkarak, seni kılıcımızla doğrulturuz dedi. Fe Ömer bu cevabı pek beğenerek şu karşılığı verdi. O yüce Allah'a şükürler olsun ki yanlış yola sapacak olursam Müslümanların içinde beni kılıcıyla doğrultacak kimseler var. Hz. Ömer'in özelliklerinden biri de insanların şahsiyet ve hürriyetlerine büyük bir hürmet göstermesiydi. Halifeliği zamanında Arabistan'da köleliğe son veren Hz. Ömer, insanlar arasında zengin, fakir, kuvvetli, zayıf ayrımı yapmaz, hepsine eşit tutardı. Bu konuda güzel bir örnek Cebele bin el olayıdır. Cebele, Suriyeli ünlü bir toprak ağasıydı. Müslümanlığı kabul ederek Mekke'ye gelmişti. Fakat Kabe'yi tavaf ederken halktan bir kişi yanlışlıkla eteğine basınca adama hemen bir tokat atmıştı. Adam da kendisine aynı şiddette bir tokatla karşılık verince çok hiddetlenmiş ve Hazreti Ömer'e şikayete gelmişti. Hazreti Ömer Cebele'ye şu cevabı vermişti. Ektiğinizi biçmişsiniz. Cebele bu cevaba şaşırmış, kendisine böyle bir davranışta bulunanın İdamla cezalandırılması gerektiğini söylemiş fakat şu cevabı almıştı. İslam'dan önceki dönemde durum söylediğiniz gibiydi. Fakat İslam insanlar arasındaki farklılığı yok etti. Cebele çok kibirliydi. inadından vazgeçmedi. Müslümanlık soy ve sop farklarını göz önüne almayan bir dinse ben bu dinden vazgeçerim dedi. Nitekim dediğini yaptı ve Müslümanlıktan vazgeçip o zamanın Bizan şehri olan İstanbul'a kaçtı. Ama Hazreti Ömer onun hatırı için İslam'ın eşitlik ilkesinden vazgeçmedi. Hazreti Ömer bir defasında at satın almak istemişti. Denesin diye biniciye verdiği at, binicinin kaza geçirmesi üzerine yaralanmıştı. Hazret Ömer, atı almaktan vazgeçerek, sahibine iade etmek istedi. Fakat atın sahibi, razı olmayarak mahkemeye başvurdu. Mahkemenin başkanı, Kadı Şüreyh, şu kararı verdi. Eğer at sahibinin izniyle tecrübe edildiyse, geri verilebilir. Aksi takdirde, iade edilemez, dedi. Hazret Ömer, Hak ve adalet budur buyurdu ve atın bedelini verdi. Hazreti Ömer mescitte birkaç kişinin baş başa verip uyuklamakta olduğunu görünce cana çok sıkıldı onlara sordu. Kimlersiniz ne yapıyorsunuz? cevap verdiler biz ibadet ediyoruz mütevekkiliz Allah'a güvenenlerdiniz Hz. Ömer onları azarladı hayır dedi sizler müteekkillersiniz hazır yiyicilersiniz Halife Ömer sık sık Medine sokaklarını dolaşır, halkın huzur ve güven içinde olup olmadığını kontrol ederdi. Bir gün yine şehrin uzak mahallelerini dolaşırken, ağlayan üç çocuğun yanında yaşlı bir kadının ateşte bir şey pişirmekte olduğunu gördü. Yaşlı kadının yanına gelip çocukların niçin ağladığını sordu. Kadın, yetim kalmış torunlarına iki günden beri yiyecek bulamadığını ve çocuklara yemek veremediğini, tencereye su koyup kaynatmakla ...çocukları avuttuğunu söyledi. Hazreti Ömer ona... ...bu durumda olduğunuzu... ...niçin halifeye haber vermedin... ...deyince kadın bağırdı. Madem gelip halimizi öğrenmeyecekti... ...niye halifeliği kabul etti... ...cevabını verdi. Hazreti Ömer... ...derhal Medine'ye dönerek... ...gece karanlığında... ...bir miktar hurma, yağ ve un alarak... ...sırtına yükleyip getirdi... Yol arkadaşı olan zat kendisine yardım teklif ettiyse de kabul etmemiş ve ''Kıyamet günü de yükümü sen taşıyacak değilsin ya'' demişti. Getirdiği yiyeceklerle yemek hazırlanıp çocuklar karınlarını doyurana kadar orada bekledi. Çocuklar neşelerine kavuşup oynamaya başladı. Yaşlı kadında Hazreti Ömer'e şöyle teşekkür etti. ''Yüce Allah sana mükafatını versin. Ömer'in işgal ettiği makama o değil sen layıksın.''